Avcı hattında dolaşırken, vücuduna dört gülle isabet etmiş, fakat geri çekilmemiş ve gönüllülerin cesareti kırılmaması için siper'e dahi girmemiştir. Hatta bunu işiten Vali Memduh Bey ve kumandan Kel-Ali, aman geri çekilsin diye haber gönderdikleri zaman, demiş, bu kâfirlerin güllesi beni öldürmeyecek. Hakikaten üç gülle, ölecek yerine isabet ettiği halde, biri hançerini, diğeri tütün tabakasını delip geçmiş ve kendisine bir zarar vermemiştir. Geceleyin vali ve kumandan Kelali ve ahali kurtulduktan, gönüllüler ve askerler çekildikten sonra bir kısım fedakar talebeleriyle Bitlis'te bakıya kalan bir kısım biçareler için kendilerini feda etmek fikriyle kaçmazlar. Sabahleyin düşmanın bir taburu ile müsademe ederler, arkadaşlarının çoğu şehit olur. Hatta yeğeni ve fedakar bir talebesi olan U dahi kendi bedeline şehit düştükten sonra düşmanın üç sıra askerini yararak geçip, hayatta kalan üç talebesiyle pek acı bir surette su üzerinde bulunan bir sütreye girer. Hem yaralı hem ayağı kırık bir halde 33 saat su ve çamur içinde kalır. Tüfek ellerinde, o vaziyet müthişe içinde, üst kattaki odada düşman askeri ve zabitleri bulunduğu halde Kemal istirahatı kalple ve ahalinin kurtulmasının sevinciyle sürur içinde, beraberindeki arkadaşlarına teselli vererek der. Karşımıza ne vakit çoklukla düşman askerleri gelirse, o vakit silahlarımızı kullanacağız. Kendimizi ucuza satmayacağız. Bir iki düşmana kurşun atmayacağız. Latif bir inayet-i ilahiyedir ki, 33 saat, onlar Rus askerlerini gördükleri, ve Ruslar da onları aradıkları halde bulamadılar. Bu esnada Bediüzzaman,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 bir gün Rus başkomandanı esirleri teftişe gelir. Teftiş esnasında Bediüzzaman kumandana selam vermez ve yerinden kalkmaz. Kumandan kızar, belki tanımamıştır diyerek tekrar önünden geçtiği zaman yine yerinden kalkmayınca kumandan tercüman vasıtasıyla der, beni herhalde tanımadılar. Bediüzzaman Tanıyorum, Nikola Nikoloviç'tir. Kumandan şu halde Rus ordusuna, dolayısıyla Rus çarına hakaret ediyorlar. Bediüzzaman, hakaret etmedim. Ben bir Müslüman alimiyim. İmanlı bir kimse, Cenabı hakkı tanımayan bir adamdan üstündür. Binaa alay, ben sana kıyametmem der. Bunun üzerine Bediüzzaman divanı harbe verilir. Birkaç zabit arkadaşı hemen özür dileyerek vahim neticenin önlenmesine çalışmasını istirham ederler. Fakat Bediüzzaman. Bunların idam kararı benim ebedi aleme seyahat etmem için bir pasaport hükmündedir deyip Kemal izzet ve ile hiç ehemmiyet vermez. Nihayet idamına karar verilir. Hüküm infaz edileceği vakit namaz kılmak için müsaade ister. Vazifeyi diniyesini ifadan sonra atılacak kurşunlara göğsünü gereceğini beyan eder. Tam bu esnada namazını eda ederken Rus kumandanı gelerek bedü zamandan özür dileyip o hareketinizin mukaddesatınıza olan bağlılıktan ileri geldiğine kanaat getirdim. Rica ederim beni affediniz diyerek verilen idam hükmünü geri aldırır. Bediüzzaman iki buçuk sene kadar Sibirya taraflarında esarette kalır. Bütün hayatını fi sebilillah Kur'an'a, İslamiyete, Sünneti Seniyenin ihyasına hasr ve vakfeden bu fedakar İslam buralarda da katiyen boş durmaz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 Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar Mahallesi kefaletle beni o Volga nehrinin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Bahara yakın o şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlıklı gecelerde ve karanlıklı gurbette ve Volga nehrinin hazin şırıltıları ve yağmurun rıkkatli şıpıltıları ve rüzgarın fırkatlı esmesi Beni derin gaflet uygusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum. Fakat her bir umumiği gören ihtiyardır. Güya, yawmej alul vildane şi ben sırna mazhar olarak öyle günlerdir ki çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle 40 yaşında iken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazin gurbet, hazin vaziyet içinde. Hayattan bir meyusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O haletteyken Kur'an hakimden imdat geldi. Dilim "Hasbunallahu ve ni'mel vekil" dedi. Kalbim de ağlayarak dedi: Garibem, bi kesem, zayıfem, natuvanem, el aman guyum, afvujyum, medet hahem, zidergahet ilahi. Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp. O gurbette vefatımı taha yürederek Niyazi Mısri gibi dedim. Dünya gamından geçip yokluğa kanat açıp şevk ile her dem uçup çağırırım dost dost diye dostları arıyordu. Her neyse o hüzünlü rikatli firkatli uzun gurbet gecesinde dergah ilahide zaf ve aczim o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra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 o uzun firari seyahati bitirdim. Fakat o Volga Nehri kenarındaki camideki mezkür gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmiş ki, bakıyeyi ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayatı içtimayesine karışmak artık yeter. Madem sonunda kabre yalnız gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Fakat maalesef İstanbul'daki ciddi ve çok ahbap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 Ta iki sene sonra Gavsi Geylani Fütuhul Gayib Kitabı ile tekrar gözümü açtırdı. İstanbul'u tekrar şereflendirmesi ehli ilmi ve halkı çok fazla memnun ve mestur etti. Kendisine haber verilmeden Meşiat Dairesi'ndeki Darul Hikmetil İslamiyi azalığına tayin olundu. Darul Hikmet o zaman Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı, Elmalılı Hamdi gibi İslam alimlerinden mürekkep bir İslam akademisi mahiyetindeydi. Çok zeki, kahraman ve gayyur bir alim olan Veledî Manevîsi ve Biraderzâdesi Abdurrahman rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor: 1334 senesinde esaretten geldikten sonra amcam rızası olmadan Darül Hikmetül İslâmiye'ye azat tayin edildi. Fakat esarette çok sarsılmış olduğundan bir müddet mezunen vazifeye gidemedi. Çok defa istifa etmek teşebbüsünde bulundu fakat dostları bırakmadılar. Bunun üzerine Darül Hikmet'e devama başladı. Haline dikkat ediyordum ki zaruretten fazla kendine masraf yapmıyordu. "Maişetçe neden bu kadar müktesit yaşıyorsun?" diyenlere cevaben "Ben Sevad-ı Azama tabi olmak isterim. Sevad-ı ise bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tabi olmak istemem." demişlerdir. Darül Hikmet'ten aldığı maaştan miktar-ı zarureti ayırdıktan sonra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 Hakaikten on iki tehlifatını ettirmek kalbine geldi. Maaştan toplanan paraları o tehlifatların tab'ına verdi. Yalnız bir iki küçüğü müstesna olmak üzere, diğerlerini etrafa meccanen dağıttı. Niçin sattırmadığını sual ettim. Dedi ki, maaştan bana ku'tu caizdir. Fazlası millet malıdır. Bu suretle millete iade ediyorum. Darul hikmetteki hizmeti hep böyle şahsi teşebbüsüyle idi. Çünkü oradan müştereken iş görmek için bazı maniler görüyordu. Onu tanıyanlar biliyorlar ki, Bediüzzaman kefenini boynuna takmış ve ölümünü göze almıştır. Onun içindir ki, Darül hikmet İslamiye'de demir gibi dayandı, ecnebi tesiratı, Darül Hikmet'i kendine alet edemedi. Yanlış fetvalara karşı pervasızca mücadele etti. İslamiyete muzır bir cereyan ortaya atıldığı vakit, o cereyanı kırmak için eser neşrederdi.